Bir botanik profesörü, derste öğrencilere anlatıyormuş. Yağan yağmurlar yaprağın üzerinde birikirler. Eğer su damlaları yaprağın üzerinde kalsaydı, açan güneşe bir mercek vazifesini görecek ve yaprağın yanmasına sebep olacaktı. İşte yaprağın yaşaması için tabiat ona oluk ve damarlar takmıştır. O oluklardan su aşağıya doğru akıp gider allah Teala'nın bu hikmetli icraatını tabiattan bilen öğretmenine kızan zeki ve imanlı bir talebe ise el kaldırarak söz ister ve öğretmenini şöylece ilzam eder. Öğretmenim biraz önce yapraktaki bu kanatları tabiatın taktığını söylediniz. Eğer bu hikmetli işi tabiat yaptıysa olsa olsa tabiatın içindeki en zeki varlık olan insan yapmıştır. Ve eğer insan yapmışsa, herhalde bu işi en iyi bilen botanikçiler yapmıştır. Siz şimdiye kadar kaç tane yaprağı bu kanallardan taktınız? Bu soru karşısında cevapsız kalan öğretmen talebeye, illaki ki Allah mı yaptı diyelim?'' deyince, imanlı talebe de soruya soruyla karşılık vermiş. illaki ki tabiat mı?'' Yaptı diyelim. Demek yapraklara takılan kanatların dahi birer vazifesi vardır. Ve bu kanallar gibi her şey bir gaye ve hikmet tahtında icat edilmekte. Hiçbir şey israf edilmemektedir.